Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleykum ve ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve Selamu ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عَنَنَيْسِ بْنُ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري فمن عظم الشهر شعبان فقد عظم أمري ve men azama emri kuntu lehu ve zuhran yaumil kıyame. Sadık Rasulullah ki ma ve kema qale Nebi sallallahu teala aleyhi Muhterem dinleyenlerimiz af ve mağfiretlere ve yüksek derecelere hayırlı kaza ve kaderlere vesile eylesin. Amin. Her derste her konu aynen tekrar edilemez. Yine sohbetlerimiz Evvelki sohbetlerimizden alıntılar sizlere Lale Gül FM vasıtasıyla sunulmaktadır. Bu itibarla bu da sizin için büyük bir fırsattır. Ben bu sene, geçen sene konuştuğumu, daha evvel sene konuştuğumu her zaman aynı şeyleri konuşamam. Tekamülün sonu yoktur. Yeni ulaştığımız ilimlerden, rivayetlerden de nakillerse şey yapıyoruz. Bazı gündemle ilgili konulara da girmek durumunda kalıyoruz. İnşallah bir şey kaçırmamaya gayret edersiniz. Gevşeklik sebebi oldu. E bundan sonra da sene, birkaç seneler boyunca böyle daha yaza düşecek. Fakat bu bizi gevşekliğe sevk etmesin. Dünyanın neresine gidecek? Uydudan, internetten Lale Gül çekiyor. Böylece meraklı olalım. Derdimize derman arayalım ki biz Rabbimize nasıl kulluk yapacağız ve huzuruna ne yüzle çıkacağız? Yarın ahirette ne muamele göreceğiz Evliya Allah'tan birisini anlatıyor Bir arkadaşım vefat etmişti Sekiz ay kadar da Kabrini ziyarete gidememiştim Sonra diyor Ziyaretine gittiğimde Kabrini ziyaretine gittiğimde Bir zuhurat oldu Baktım Öyle sessiz duruyor Selam verdim selamımı almadı Ama sonra hal hatır edince Benle konuşmaya başladı. Ya dedim sen selamıma cevap vermiyorsun ama benle konuşuyorsun. Dedi ki selama cevap vermek ibadettir. Biz ibadetlerden azadız. İbadetle mükellef değiliz. Ahiret alemine göçtük. Ama sana durumumu anlatayım. Ya sen dünyada çok akpak adamdın, nurlu adamdın. Seni biraz bitkin, yorgun görüyorum. Durumunu da iyi görmüyorum deyince. E dedi sorma tabii. Burası ahiret. Burası kabir alemi. Yukarıya benzemez. Ne hesaplarla gidersin, nelerle karşılaşırsın Allah muhafaza ve Allah. Maalemi kunu bu. Hiç ummadıkları hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından kendilerine belirdi. Adet kelimesince, ma'm gazelim mana sure. <gülüyor> Amel ve amalın zannuha hasenat, f ve jeduafi kefet siyat. Efendim Hazir çok okurdu bunu. Öyle ameller yaptılar, iyi iş yapıyoruz sandılar. Namaz, oruç, hac, cekat, sadaka gibi. Oh, bizim işimiz iş ahirette kazandık sen zannettiler. Ama bir de çıktılar, baklar, işte yanlış yapmışlar, becerememişler. Ondan sonra o amelleri günahlar kefesinde, miza'nın günah tarafında buldular. Hiç beklemediği iş, işle karşılaştılar. İnsan ne kadar kötü bir şey ya? Evdeki hesabın çarşıya uymaması. Ona göre şunu alacağım, bunu alacağım niyetlenip de. Efendim paranın yetişmemesi bu ne rezalet Ahirette de ben işte cennete giderim Bu amellen bence Abdestin hesabını veririm namazın hesabını veririm İşte şunu yapıyorum Bunu yapıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum Bu beni kurtarır korutur zannedip de Ahirette çıkıp da perişan olmak Tehlikesi hepimiz hakkında Henüz mevzu bahistir Kimse o geçitleri henüz geçmedi Bu geçmeden belli Olacak berzahlar geçitler değil buralar. kabir alemi bu Bak ne dedi, ben dedi çok iyi durumda değilim dedi. Hem de dünyada iyi bilinen biriydi. Çok da alim idi. Çok sıkıntı çektim dedi. Çok azap gördüm dedi. Ya kabir beni bir sıktı bir sıktı dedi. Hiç bu utanmadın Allah'tan hayal etmedin yılanlar çıyanlar. Mezarım ateş doldu dedi. Hepimizin bu gecesi mezarda ilk gecesi olabilirdi mesela. Ve bir gece illaki ilk gecemiz olacak. Ee, önümüzde böyle bir durum var. Kimsenin karışamayacağı, müdahale edemeyeceği, edemeyeceği bir yere gideceğiz. Hiçbir şeyin, eşliğin, dostluğun, paranın, malın, mülkün, ilmin hiçbir şeyin fayda vermeyeceği. Ancak Allah'a kalbi selim ile varanlara ilimlerin, amellerinin fayda edeceği bir güne kavuşacağız. Derken bu azabım devam etti. Ne zamana kadar dedi? Ta ki Şaban ayı girene kadar. Şaban-ı Şerif ayı girdiği gecede bana kabirde azap eden meleğe nida geldi. Eyüel melek! Allah tarafından nidalar gelir. Mevla'nın hesapsız iş yok. Düzensiz, kontrolsüz bir yönetimi yok. Dünyada şimdi bir memur birine bir eziyet etse, işkence etse, bir görevli bir, bir yanlış etse amirinin haber olmaz. Amirinin amirinin haber olmaz, onun amirinin haber olmaz. Zincirleme. Ondan sonra bir haber çıkar ortalığa. E şimdi şurada şu adam şunu dövmüş işte. O Yukarıları derler görüyor musun? E şimdi bir de kamera çıktı tabi. Delikli demir çıktı, mertik bozuldu derler. Bu kamera çıkınca da herkesi gözetlerler. Ondan sonra kaydı alla. Bak sen ne yaptın adam da hiç kaydı aldığını bilmez mesela. Ama Teala Teala'da böyle kontrolsüzlük yok. Kim nereye gömüldü, kim azap görüyor. Öyle rastgele iş yok. Bir melek kendi kafasına bir şey yapamaz. Azabet et azap eder. Kaldır azabı, kaldırır. Bak Eyvel melekurfaanu. Şaban ileli göründüğü geceye kadar azapta kaldım. O anda gökten bir münadi ne dedi? Ey melek, kaldır ondan azabı. Feyni ve ahya leyleten min Şaban fi umri min Çünkü o ömrü hayatında Şaban-ı Şerif'te bir geceyi ihya etti. Bir gece ya ömründe Şaban'dan bir gece diyelim ki Berat gecesini bir geçir. Her Perşembe-Cuma bağlayan mübarek Cuma geceleri mesela dernekte e, sohbet oluyor. Ondan sonra öyle bir sohbete katılır. E şimdi bu arada ilim meclisi kurduk. Sizler de ihlasıyla iyi niyetle oturdunuz dinliyorsunuz. Bu ilim meclisinde bulunmak bin dekat namazdan eftal. Bin hasta ziyaretten ve bin cenazede bulunmaktan üstündür ki bir cenaze Uhud Tavukat'a şap kazandırıyor. Bin cenaze ne demek? İşte, İlim meclisi bu sohbetleri dinlemek Bunlara katılmak, iştirak etmek Böyle bir ihya Daha ihyanın birçok Şekilleri vardır Şabanı Şerif Risalesinde Biz bunu anlattık tabii, e, Bunu çok duyarsınız hocalardan bu tabiri İşte Kadir gecesini ihya Berat gecesini ihya Cuma gecesini ihya, e, ihya Onu ne yapmak efendim? Canlı tutmak, diri tutmak Anlamındadır Fakat tabi kıyam tabirlerini çok rastlarsınız. İşte Kadir gecesinin kıyamı, gündüz sıyam yani oruç gece kıyam. İşte özel gecelerin kıyamları vardır, ihyaları vardır. Ya bunlar ne şekil olur? Nasıl yerine getirilir? Alimler birkaç yön izah getirmişlerdir buna. Bak ne diyor? Meleğe ne söylenildi? Ey melek, kabir azabını kaldır ondan. Çünkü Şaban'dan bir gece olsun ibadetli ihya etmişti ve sa'me yememine yami günlerinden bir günü de oruçlu geçirmişti. Onun hürmetine azabı kaksın İşte Şaban ayındaki bir gece ibadet Halbuki çok geceler ibadet etmiştir ama işte O bir gece kabule şayan olur Bir günün orucu makbul olur Bunlar ayrı şeyler Kimsenin bu işte garantisi yok Allah Teala benden azabı kaldırdı Sonra beni cenneti ve rahmetiyle müjdeledi diyor O halde sen de Şaban ayının kıymetini bil de Benim gibi kurtulasın Dedikten sonra diyor yeniden sessizliğe büründü Ben de ayıldım diyor Şaşırdım kaldım Birçok kitaplarda bu hadise zikrediliyor. Ben kaynaklarıyla beyan ettim bunu. Dolayısıyla şu yaptığımız iş büyük iştir. Mesele nedir? Recep, recep Allah'ın ayıdır. Ve Şaban'ı Şehri, Şaban ise benim ayımdır. İşte Şaban-ı Şerif ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izah edilmiştir, nispet edilmiştir. Bu yönden Şaban-ı Şerif benim ayımdır kavlinin manasına gelince... Ulema beyan ediyorlar ki Şaban Şerif'te gece ibadetini ben sünnet kıldım. İşte be, özellikle Berat gecesi ibadeti çoktur ve salavat-ı şerifati İnna'lâhe melâiketu yusallûne alennebî efendimiz e salavat emreden e, salat-ı de Şaban ayında e, nazil olduğu için Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme salavatı emreden ayetin inmesi ve e, gece ibadetinin e, Şaban ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mesnun ve meşru kılınması da bu nispeti tasdik etmiştir. Yani Şaban benim ayımdır buyurulmasına efendim yol vermiştir. Onun için okuduğum hadis-i şerifte dersimizin başında kainatın efendisi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban şehri Şaban benim ayımdır. Şimdi burada sahibine göre zaman mekan değer kazanır. Bu mübarek ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mensup olduğu için çok büyük fazilet elde etmiştir. Femen azzameşşehre şaban, her kim Şaban ayına değer verirse, Şaban ayına hürmet ederse, tazım ederse, saygı gösterirse ne demek? İşte o ayda günahlardan uzak durarak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salevati şerifi okuyarak, Allah'ım salli ala Muhammed ve ala aleyhi sellem. Çok oruç tutarak demek. Çünkü... Şaban ayının oruç hakikaten Ramazan-ı Şerif'ten sonra en kuvvetli oruçtur. En faziletli oruçtur. Bunlar hep hadis-i şeriflerde belirtilmiş. Şaban ayına değer nasıl verilecek? İşte onda bulunan berat gecesine yapılan tazimler, onda yapılan ibadetler hep bunlar. Bu tazimin ifasının yönleridir. Fakat azam Emri, işte o benim emrime değer vermiş olur. Benim emrimi büyük tutmuş olur. Ben Şaban benim ayımdır. Ona saygılı olun buyurdum. Onda günahlardan uzak durun buyurdum. İşte Şaban ayına değer veren benim emrime değer verdiğini göstermiş olur. Ve men azam emri. Ama kim benim emrime kıymet verirse ve bunu hem sözüyle hem haliyle hem fiiliyle ortaya koyarsa. Küntü lehu ve zükran yevmel kıyame. Ben o kişi için kıyamet gününde... Bir öncü olurum, bir kurtarıcı olurum, iyi bir hazırlık olurum, şefaatçi olurum. Ben Havz-ı Kevser'in başında onu içirmek için beklerim. Sıratı ona geçirmek için onu gözlerim. Ben ümmetimi zayi etmem. Yeter ki ümmetim de benim emrimi zayi etmesin. Onun için hakikaten Şaban ayının saygı değerliği diğer aylara benzemez. Bu itibarla Nesimli Malik'ten yine rivat edilen bir hadis-i şerifte Kainatın Efendisi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Fazlura cebe ala sairi şuurike fazlul Kur'an ala sairi kelam. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü, Kur'an'ın diğer sözlerden üstünlüğü gibidir. Hiç Kur'an'la diğer kelamlar kıyas edilir mi? Hiç toprakla? Allahü Teala kıyas edilir mi? Topraktan yaratılan mahluklarla? Halik Teala kıyas edilebilir mi? Öyleyse diğer aylarla da Recep ayı mukahase edilemez. Fazluşa aban ala sairi şuur, ki ala şaban ayının diğer aylardan üstünlüğüne gibidir benim diğer peygamberlerden faziletim gibidir. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer enbiya ile kıyas edilebilir mi? O ne büyüktür sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler hiç ona yanaşamamışlardır. Fa kan nebi yine fi halki ve fi ve lem İmam Buciri Kaside-i Bürde'sinde ne diyor? hem yaratılış güzelliğinde hem ahlakında o bütün peygamberlerden faik ve üstün olmuştur peygamberlerin hiçbiri ona ne ilminde ne kereminde ne güzel ahlakında ne cömertliğinde hiçbir faziletinde yaklaşamamışlardır işte onun için diğer aylarda Şaban ayına bu itibarla yaklaşamaz buna göre Şaban ayına önem verilecek değer verilecek Ebu Muhammed el-Bahili radıyallahu anh hadis-i şerifte Resulullah Sallallahu Teala Aleyhisselam buyuruyor ki: "Eğer Şaban Şaban ayı girince kainat nefendisi şöyle vaz ederdi. Sahabesine şöyle hitap ederdi: Tahhiru enfusakum li Şaban. Nefislerinizi Şaban ayı için temizleyin. Yani bedeninizi temizleyin. Şaban ayına kavuşurken gusledin. Ondan sonra hem görünen görünmeyen pisliklerden kendinizi arındırın." Görünen pislikler elbiseye bedene bulaşan türdendir ki bunun temizliği suyla olur. Abdestle olur, gusulle olur, yıkamakla olur, yıkanmakla olur. Görünmeyen pislik günahlar. Bunların temizliği tevbe istiğfarla olur, beş vakit namaz gibi salih amellerle olur. Ve ehsinû niyetekum fîh. Şaban ayında niyetinizi güzel yapın. Burada niyetin önemine işaret ediliyor. İnnemel amâl bin niyyâd. Bütün ameller niyetlere göre karşılık görecektir. Buyuruluyor. Bukhari'nin birinci hadisi bununla başlıyor. Amelin sonu vardır. Namaz kılarsın şu kadar dakika biter. Oruç tutarsın iftar olur biter. Hac yaparsın 15 gün, 20 gün, 25 gün biter. E zaten haccın farzanın yapıldığı zaten 10 gün 15 gün sürmüyor. Farzan ifası. Efendim zekat 40'ta biri verirsin bir dakikada verirsin biter. Ama niyetin sonu yoktur. Müslüman az amelle de ölse İslam üzere öldüğü için cennette ebedi kalacak. İnsanlar ne kadar günahkar olsalar Günahları yüzünden cehenneme de girseler Orada sonsuza kadar kalmayacak Neden? Çünkü Müslüman olduğu için ne kadar günahkar olsa Niyeti iyidir Yaptığı günahtan razı değildir Pişmandır ama yapmıştır Onun için niyetine göre cehennemden çıkarılacak Ama kafirin ne kadar iyi ameli olsa cehennemde ebedi kalacak E neden? İmansızdır Niyeti iyi değildir Herkes ameline göre karşılık görecek olsa Mükafatın da son olması lazım gelir, cezanın da son olması gerekir. Ebediyet ve sonsuzluk mefhumu amelin değil, niyetin karşılığıdır. Çünkü biz Müslümanların niyeti nedir? Sonsuza dek yaşayacak olsak, hiç ölmeyecek olsak İslam'ı yaşamaktır. Ama bir kafir ebediyen yaşayacak olsak gavurlukta kalacaktır. Zaten son nefes ne hal üzere gelirse oradan anlaşılıyor ki bu sonsuza kadar yaşasa o hal üzere devam edecektir. Onun için bizim amellerimiz Kusurlu da olsa, dileri geri de olsa niyetlerimiz güzel olmalıdır. Niyetlerinizi güzel yapın. İnşallah niyetimiz Şaban ayını günlerini sıyam, gecelerini kıyam ile geçirmek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaraşır şekilde, onu sünnetlerine ittiba üzere geçirmek olsun. Berat gecesine, tevbeyle, salih amelle, iman kamille, hayırlı dualarla kavuşmak olsun. Berat gecesinde hayırlı kazalar ve kaderler hakkımızda ve işlem alemi hakkında, bütün müslümanlar hakkında yazılması için niyetimiz dualar olsun. Böylece güzel niyetler bestleyelim. Ta Şaban ayının başındayız. Fe azze ve cel, faddal Şaban ala şuhur, kefeb Allah Teala Şaban ayını diğer aylardan üstün kılmıştır. Ne gibi? Beni sizden üstün kıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamıyla ben sizden ne kadar üstünüm? ya e bu kıyas edilir mi? Peygamberlerden de demiyor sizden diyorum. E biz normal bir Müslümanız. Peygamberler bile ona yaklaşamıyorsa bizim gibi normal Müslümanlar ne, nasıl yaklaşacak? Ara daha da açıldı. O zaman Şaban ayına ona göre değer veresiniz kıymet bilesiniz ve böylece Ramazan-ı Şerifi gözleyesiniz. Allahu Teala ve Teccad Hazretlerinin nidalarına kulak veresiniz. İnşallah Nisa Burun Hazretleri şöyle anlatıyor. Allahu Teala tarafından Recep ayında kullarına şöyle hitap ediliyor. Ey benim kulum, Recep-i Şerifte tövbe edersen bana yönelirsen seni şefaatçisiz bağışlarım. Şaban ayında tövbe edersen bana yönelirsen seni bağışladığım gibi Rasulülüm Muhammed Mustafa Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem senden razı ederim. Ramazan ayında da bana tevbeni devam ettirirsen istikametini devam ettirirsen ve bana yönelişini sürdürürsen, seni bağışlamakla kalmam. Seni diğer müminlere de şefaat çıkıları. Ben bu üç ayı, işte üç aylar dediğimiz bu üç ayı üç adalı bir hamam gibi yaptım. Birinci odaya girdiğin zaman bir saat oturursun. Alışmaya çalışırsın. Birden girersen sıcağa, tansiyon düşer, baygınlık geçirirsin. O Recep ayı tabii bir alıştırmadır. Sonra ikinci odaya girersin, orada yine bir müddet durursun, dinlenirsin. Böylece üçüncü odaya girdiğinde tamamen temizlenirsin. Ramazan-ı Şerif'ten af olarak tertemiz çıkarsın. Demek ki Recep istiğfar içindir. İstigfar yani Allah'tan bağışlanma talep etmek için... Tevbe için e, tayin edilmiş bir aydır. İnşallah onda Nasuh tevbeleriyle dönüşlere muvaffak olmuşuzdur. Şaban-ı Şerif ayı namaz ayıdır. Bak Şaban-ı Şerif ayı namaz ayı. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an ayı. Şeh ramazan elledi. Şerif ayı Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilmesi hasebiyle e, Kur'an ayı olarak geçer. Ramazan-ı Şerif'te mukabeleler, hatimler ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetleri çok artar ve sanki Ramazan'la Kur'an özdeşleşmiştir. Recep'te tevbe ve şiğfar çok yapılmalı. Şaban ayında da namaza önem verilmelidir. Yani bunlar hep vazifelere bölünmüş, zamanlar, mevsimler ayrılmış. Her zaman hepsi gereklidir. Tabii ki Recep ayında da Kur'an okunur. E tabi ki efendim Şaban ayında da e, Kur'an okunur, oruç tutulur, Ramazan'da da istiğfar edilir, efendim. Ramazan'da da namaz kılınır, bunlar ayrı şeyler. Birinde biri olur, öbürü olmaz demek değil. Ama bazıları bazı mevsimlerde özelleşir demektir. Efendim Ramazan-ı Şerif'te bir farz daha yüklenecek, oruç. Şimdi beş vakit farz namazla mükellefiz. Ramazan-ı Şerif'te ikinci farzımız üzerimize yüklenecek. Şartlara haiz olanlar için oruç yüklenecek. Dolayısıyla... Şimdiden namazı güzel bir rayına oturtmalı ki namazda eksik noksan bırakmamalı ki Ramazan şerifte de oruç ibadetini ifa ederek İslam şartlarından ikisi bir anda eda edilebilmeli. Zaten hac zekat her Müslümanı ilgilendirmiyor. Onlarda bazı şartlar, ilave şartlar aranıyor. Efendim şu andaki Müslümanların dekseriyetinde o şartlar bulunmayabilir. O şartları bu kendilerinde bulunduranlar zekatla ilgili özel ilme ulaşmaya mecburdurlar O da onların ilmi halidir Efendim Haç kendilerine farz olanlar e, haç nasıl farz olur bana ne durumda farz olur cekat ne durumda farz olur e, neye göre hesap edilir e, bunlar E tabi ki e, Nisaba Malik olanlar için veya buna namzet olanlar için ilmi hale girer mecburi bilgilerdir farzdır onlara terhluk eder ama namaz oruç fakir zengin ayırmadan herkese terhluk eder oruçta bir tek sağlık şartı ilave gelir Namazda pek sağlık şartı aranmaz. kafası sallanana namaz farz. Kaş göz işaretiyle e, kılınmaz ama başı sallandıkça da kuldan namaz düşmez. E şimdi bu mevsimler bizler için ekim zamanlarıdır. Hasat bekleyenler ekim zamanı gaflet etmemelidir. Ama şimdi e, sıcaktır, yazdır, şudur budur derken ölüm gelir. Şimdi yazdır demez. Millet yazlıkta demez. Adam biraz daha geçsin demez Hepimizin Hazreti Aleyhisselam Başında döner Mevla'dan aldığı emre bakar Bizim durumumuza bakmaz Beklentimize bakmaz Ne kadar daha yaşayacağı ümit edilen insanlar Çoktan öldüler Onun için biz işi Gevşekten almayalım Efendim Olasılıklara bırakmayalım Şimdi biz bu dünyadayız Bu işi burada Düzene koymak elimizde şimdi ölsek fırsat elimizden çıkıyor peki namaz şaban ayında bu mübarek namaz çok önem kazanıyor ve özellikle gözetilmesi gerekiyor şartlarının il, hakkındaki malumatın tahsili gerekiyor fakat biz dinin direği müminin miracı namazı e, sizlere arz ettik sizler istifade ettiniz ama onda namazın nesi yok sıyla ilgili bilgiler yok e biz ilmi hali biliyoruz dersiniz Ama biz size hakikaten Kolay bir dille Anlayacağınız lisan ile Namazla ilgili bayağı meseleler yazmaya Çalıştık Şimdi namaz Ben kıldım oldu diyerek olmaz Bektaşinin ben abdestsiz kıldım Oluyor siz niye böyle gidebilir abdest Alıyorsunuz bozuyorsunuz Dediğine benzer namazın şartları var Farz olmasının şartları var Farzları var Namaza başlamadan önce gereken şartlar var ki bunlar altı tane olarak hadesten taharet, necasetten taharet, setre üret, istikbali, kıble, vakit, niyet diye saydığımız şartlar. Namaza başlamakla gereken şartlar var. İftita tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kâde-i Son oturuş. Bunların hepsinin izahları var. Altısı içinde altısı dışında olmak üzere 12 şart. Her biri hakkında bin mesele var. Toplamı 12.000 bin mesele var. İki rekat kılınan namazda 12.000 bin mesele var. Ve lakin tabi bunların hepsini... Bilmemiz bizler hakkında düşünülemeyebilir. Ama mesele nedir? Hiç olmazsa bir namazı sahih şekilde kılacak kadar malumat sahibi olmamız gerekir. E şimdi bizlere bu emredilmişken, bu namaz farz edilmişken, ben annemden böyle gördüm, babamdan böyle gördüm diye kılınmaz. Ya ne olacak? Bu şartlar yerine getirilecek. Evet. Hadesten taharet nasıl olur? Küçük abdestsizlikten, büyük abdestsizlikten, cülüplükten ve abdestsizlikten efendim temizlenmek. Bunu öğreneceksin. Necasetten taharet nasıl olur? Necaseti i galiza var, necaseti i hafife var, ağır pislik var, hafif pislik var. Ağır pislik, hafif pislik bunların farkı nedir? Bunların ne kadarı muhaftır? Bunların ne kadarı bağışlanır? Elbise de olursa, insan üzerine değerse, ne kadardan yukarısı bağışlanmaz. Namaza mani olur. efendim. Onların temizlenmesi, izanesi ve giderilmesi gerekir. Üzerindeki elbisede, kılınan yerde, ayak el ve dizler alın konucu yerlerde affedilecek kadarı var, affedilmeyecek kadarı var. Bunların durumu nedir? Ondan sonra. Bunlar hep hadis-i şeriflerle, delilleriyle beyan dedim Setre avret, avret yeri, kadının avret yeri neresi? Efendim erkeğin avret yeri neresi? Bunlar tek tek izah edilmiş. Ya hanım kardeşlerimizin işi bu hususta daha zordur. Çünkü onların bütün bedeni e, avret Hükmünde olduğu için onların daha dikkatli olmaları lazımdır. Kulağından bir miktar açılır. Efendim ayağından bir miktar açılır. Bunlar önemli meseleler. Kadının sesi avret midir değil midir? Bak telefonda konuşuluyor. Efendim bir alışveriş ediliyor. Hangi durumlarda hükmü nedir? Çocukların avret yerleri nerelerdir? Yani çocuklar açılıyor saçılıyor kü küçük diye. Hangi yaşa kadar? Hangi yaşa kadar çocuk? Efendim? Nerelere avret kabul ediliyor Bunların hepsi hükümlere bağlanmış Namaza başlarken veya namaz kılma esnasında Avret yerinin açılması Bu çok soruluyor özellikle kadınlarda da Çok önemli bir mesele Efendim elbisesinin bir tarafı Biraz açılıyor e Efendim başının bir tarafından açılıyor Üzerindeki örtü kayıyor baş örtü kayıyor Ve böylece bu açılma kendi kendine mi oluyor e Yoksa efendim Kendi kendine olursa ne olur e Kendi filiye olursa ne olur Bunların hepsi farklı farklı ya bir uzuvda olursa ne olur? birkaç uzuvda olursa ne olur? Ya bunlar hep böyle ölçülmüş, biçilmiş, hesap edilmiş. Erkeğin avret uzuvları, hür kadının avret olan uzuvları bunlar beyan edilmiş, değil mi? Niyet meselesi. Bu niyet çok önemlidir. Burada efendim İmam-ı Rabbani Hazinenin görüşlerine yer verilmiş. Niyetin dillen yapılmaması önerilmiş. Niyetin kalple yapılması Gereği beyan edilmiş. Bu çok önemli. Çokları otomatiğe bağlamış. Niyet yapıyorlar. Ondan sonra dili başka, kalbi başka. Farz namazları olmuyor. Onun için niyette tayin. Nafilede niyet nasıl olur? Niyetin vakti nasıldır? İmama uy uyuduğunda efendim, niyetin vakti ne zamandır? Bunlar hep acayip acayip meseleler. Adam imama uyuyor. İmam Allahu Ekber diye böyle bir uzatırken o imam da Allah diyene kadar adam Ekber'i diyor. Köye tek birine kavuşayım derken hiç namaza girmemiş oluyor. İmamın ekberi gelmeden adam ekberi çoktan demiş oluyor. Ne olacak şimdi? Ekseriyette tabii kadınlar da cemaate uyabiliyor ama ekseriyette erkekler bu imama uyma niyetinin vakti. İftita tekbiri meselesi, namaza başlamayla gereken şartlar. Bu iftita tekbiri imama kavuşuluyor, imamla birlikte hemen imamın peşine alınıyor. Bunun çok fazileti var. Bu ileride tadil erkenla ilgili Risalemizde faziletlerle ilgili rivayetler çıkacak. Burada faziletlerle ilgili konuşamıyoruz. Ama ve lakin iftita tekbirinin alınması, bağır derse namaz gidiyor, namaz bozuluyor. Allah derse namaz bozuluyor. Efendim, yani telaffuzlarla ilgili olsun... Zaman zeminle ilgili olsun bunlar hepsi. Mesele ya kıyam ayakta durma meselesi. Ayakta duramayan ne yapacak? Hasta nasıl namaz kılacak. Kıyamı efendim. Teravih namazındaki kıyam böyle tek tek anlatılmış. Kıraat ya la sala dile kıra. Kıraatsız namaz olmaz. Bu kıraat nasıl olacak? İmamın arkasında kıraat nasıl olacak? En az ne kadar ayet okuyacak efendim? Bunlar hep beyan edilmiş. Ondan sonra ruku Ayrı bir başlık içerisinde alınmış Nasıl yapılacağı beyan edilmiş Bak okuyanlar Kendi eksikliklerini görecekler Secde Secdedeki durumlar Efendim kadınların duruşları Erkeklerin duruşları Secdenin nasıl yapılacağı Yedi kemik üzere yapılacağı Ondan sonra Son oturuş kade, Bunlar tek tek tek Madde madde yazılmış Namazın vacipleri Kaç tane namazın vacibi Bu vaciplerin içerisinde de Ayrı ayrı ilimler bu vacipler neler? Bunları tek tek vacip, 17 tane vacip sayılmış içerisinde de ara maddeler konulmuş. Üçüncü bölüm namazın sünnetleri ve edepleri. Bunlar tek tek izah edilmiş, madde madde izah edilmiş, hadis-i şeriflerle beyan edilmiş. Bunlar kimin için yazılıyor? Kime lazım bunlar? Bunlar en büyük ilimlerdir. Bu ilmi hal, talebul ilmi feribatun ala kulli müslimi ve müslime her müslüman erkek ve kadına ilim tahsili farzdır hadis-i şerifte buyurulan ilim ilmi haldir bu da ikiye ayrılır bir itikat bir amel meselesidir bir itikat bir ilmi hal e itikat bu da ilmi hale girer ilmi hal ne demek insan durumunu bilmek demek hal durum demek insan durumunu bilecek ne demek neye inanacak nasıl inanacak ehli şiddete göre inanması gereken meseleler bu onun en büyük durumudur vaziyetidir halidir İkincisi fıkıh meseleleridir yani amel Abdesi, madem namaz farz, e namazın nasıl kılınacağını, içindeki şartlar, dışındaki şartları, vacipleri bunları bilmesi farz. E, e abdestsiz olmazsa, efendim abdesti bilmesi farz. Kusursuz olmazsa, güçlü bilmesi farz. Bunlar ilmeal. Orucun aynı şekilde, efendim, şartlarını, haramını, mekruğunu, müfsidini, bozanını bilmesi şart. Oruç farzsa, e, oruç neyle bozuluyor, onu bilmen de farz. Onu bilmedin mi bozarsın orucu, oruçluyum sanarsın. Haç'a gitmesi farz olanın haç'ı öğrenmesi farz. E ben öyle gideceğim rastgele demekle olmaz. İlim tahsil edecek. Bunlar hep ilmi haldir. Ama bana haç farz değil, zengin değilim, Şartların yerinde değil. O zaman tamam haçla ilgili il, seninki ilmi hal olmaz. Neden? Senin halin değil. O bilgi, o ilim tamam. Haçla ilgili ilim çok büyük bir ilimdir. Ama sana farz olmadığı için haç senin halini, vaziyetini, durumunu ilgilendirmiyor. Zekat, ben nisaba malik değilim, zekat verecek maddi güce sahip değilim. E, dolayısıyla zekatı bilmek çok iyi bir ilim ama ve lakin zekat nereden ne kadar, şundan şu kadar. Efendim, e, halalani havlu, senenin dönmesi, efendim günün hesabı, şunun hesabı, bu zaman alacağım borcun nerede var, nerede yok. E, bu ilimler sana farz değil, neden? E, sen nisaba malik değilsin. Yani İslam'a göre zengin değilsin, İslam'a göre nisab demek, İslam'a göre zenginlik demek. İslam'a göre zenginlik başkadır, halk arasında zenginlik başkadır Vergi mükellefiyetinde zenginlik başkadır, herkes her şeyin bir hesabı ayrıdır İslam bazı ölçüler koymuş e, Dolayısıyla o ilim seni halin, durumun olmuyor Çünkü sen zengin değilsin İslam'a göre Ama, e şimdi namaz farz olmayan bir adam var mı? Var, gavurlar E o zaman biz Müslümanız, e bize namaz var. E bir daha var ne, ölüler O biz diriyiz, bize farz. Deliler. E biz akıllıyız. Bize farz. E ne olacak şimdi? Ben kıldım oldu olur mu? İlimsiz olur mu? Allah'ın en büyük farzı olan namaza önem vermemek. Namazın ilmine değer vermemek. Bunun farzını vacibini, sünnetini, müstahabini bir öğreneyim bir belliyim, Bir çoluk çocuğa öğreteyim. Soru cevap yapalım aile içerisinde. Madde madde namazın vaciplerini sayışın bakalım çocuğum. Sayana bir hediye teklif edeyim. Vahat edeyim. Söz vereyim. Cazip olsun. Efendim onlarda böylece teşvik olsun. Var mı böyle bir Merahı derdi olan pek gözükmüyor ya için Şaban ayı özellikle namazların çok dikkat edilmesi gereken ay olduğunu Nisa Buri Kudüs Esiru beyan ediyor Bizde biz namazla ilgili bu ilmihal ki her Müslüman kadına erkeğe ilmihal ilim talebi farz buyrulan ilim hangi ilim Coğrafya mı fizik mi kimya mı kozmografya mı hendese mi nedir yani bu farz olur mu canım Hangisi farz? Bir ehli sünnet itikadı, iki Allah'ın ona farz ettiği efendim, vazifeleri nasıl yerine getireceğinin edasının ilmi, bilgisi. Şimdi Allah sana ne farz etti? İşte ehli sünnet itikadından sonra namazı farz etti. Bunun efendim, işte abdesti kuşluyu dışındaki şartlara dahildir. Onları da öğrenmek farz. Kılarken de nasıl kılınacağını öğrenmek de farz. Böylece sünnetler bir bab. Alınmış madde, madde, madde. Ya bunlar tek tek beyan edilmiş daha neler efendim? Ta arada ne izahlar var onlara gel 42 tane sünnet maddelenmiş. On sonra namazın sonunda selamdan önce okunacak dualar beyan edilmiş. Bu da çok önemli. Bunu size özellikle tavsiye etmek istiyorum. Bu pek öğretilmemiş. Evvelce bizlere İbn Abbas alayhi llaahumma hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an suresini nasıl öğretiyordu diyor. Yani şöyle şu sure okunacak, kıraat yapılacak. İnna atayna, kulu neyse en az şu kadar kıraat yapılacak ki namaz kurtarsın. Kıraat var. Kur'an suresini öğrettiği gibi bu duayı bize öğretti diyor. Bu hadis-i şerif Müslim hadisi sahih Müslim'de geçiyor ve sahih diğer kaynaklarda da zikrediliyor efendim. Buhari Şerif'te de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde yapardı bu duayı. Dört şeyden Sığının buyuruyor. Kulü <gülüyor> Şu duayı söyleyin buyuruyor Son teşevüden yani oturuşta Selam vermeden evvel Dört şeyden Allah'a sığınsın buyuruyor Bu emirler var Namazın içine kendi yaptığı dua var Burada birkaç rivayet var biz bunları topladık Efendim cehennem azabından sığınma var Kabir azabından sığınma var Deccal şerrinden fitnesinden sığınma var Hayatın ve ölümün Bütün musibetlerinden fitnelerinden Sıkıntılarından sığınma var Diğer bir rivayette de Borçtan ve günahtan sığınma var. Birisi sordu ya Allah Sen ne kadar borçtan sığınıyorsun? Buyur dinler raculi Adam borca düştü mü yalan konuşmaya başlar. Ödeme günü gelir, ödeyemez. Şuydu, buydu. Efendim yalan konuşur. Söz verir, sözünde duramaz. Onun için borçta Allah'a sığınılması gereken. İşte bunları cem ettik. Onun için İmam Müslim Hazretleri bu hadisleri rivayet ettikten sonra şöyle buyuruyor. Bana ulaşan habere göre bu Hadis-i Şerif İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet eden tabiinin büyüklerinden imamı ı Tavuz Hazretleri oğluna sordu namazında bu duayı yaptın mı evladım? O hayır dedi o zaman yeniden kıl namazını dedi. Burada biz hüküm vermiyoruz yani Hanefi mezhebinde böyle bir fetva var demiyoruz. Yani bu dua okunmadan da namaz olmaz demiyoruz namaz olur ama o bunun vacip olduğuna hükmetmişti. Biz namazın vaciplerine de bunu koymuyoruz ama sünnetlerinden olduğu kesindir. Namazın sünnetlerinde olduğu kesindir. Farz namazlarda da okunur, imam da okur. Efendim ama tabi cemaat ise imam selam verdi, verdiği anda o da selam vermek zorundadır. Tabi şey okuyamaz. Ama imam okuyorsa cemaat niye dursun? Mekke'de Medine'ye gidiyorsun. E oku, efendim selam verene kadar dur dur dur dur dur. Bomboş duruyorsun. E niye bunları ezberlemiyorsun? Tam duanın kabul olduğu nokta. Esma'ud-dua'du buras salavatil mektube. Allah'ın en işittiği dua, Allah her şeyi işittir ama en çok kabul ettiği manasında. ...farz namazların akabinde yapılan duadır. Cefaz i̇şte farz namazların akabinde bunlardan Allah'a sığınacak. Bir şey kaldı mı burada? Hayatın bütün fitnelerinde, yaşadığın sürece başına gelecek belalar. Ölümün fitnesi, musibeti, imansız ölmek mesela, hepsinin ayrı ayrı izahı var. Ondan sonra ne geliyor? Kabir. E kabir azabından da sığınılıyor. Ondan sonra ne geliyor? Ahirette kötülük varsa cehennem. E cehennemde de Allah'a sığınılıyor? Özellikle de bir e, borca düşmek ve günaha düşmekten de bir özellikle sığınılıyor. Böyle bir sığınma nerede bulursunuz? Şu anda hayattasın. Yaşadığın sürece başına gelecek bütün fitnelerden Allah'a sığınma. Ve özellikle e, borca düşüp günaha düşme fitnesinden sığınma. Ondan sonra önündeki durak nedir? Geçit nedir? Ölüm. En büyük tehlike ölüm anında. E, o anda da başına gelecek musibetlerden, şeytanın musallat olmasından, imanını çalmasından, kelime-i okuyamamaktan, Allah'a muhafaza günah halinde ölmek. Bütün Bunlar ölümün fitnesi. Bunlardan sığınıyorsun. Ondan sonra önünde ne var? Ne kadar seneler kalacaksan kabir var. Bak millet binlerce senedir yatıyor. E kabirin ne fitneleri ne azapları var. Ondan da sığınıyorsun. Çıktın mı ne var? Ya cennet ya cehennem var. Cehennemden de sığınıyorsun. E cehenneme gitmedin mi zaten başka gidecek yer yok. Cennete gidiyorsun. E cennete gittin mi zaten ebedi kalıyorsun. Daha çıkmıyorsun. İşte her namazın sonunda bu sığınmaları mutlaka yapılması lazım. Allah rızası için rica ediyorum ya. Şu kadar bir şeyi ne olur yani ezberleseniz, ezberleseniz belletseniz, belletseniz, çoluğunuza, çocuğunuza? Ne var? Allahümme inni euzi bike min azâbi cehennem ve euzi bike min azâbil qabr ve euzi bike min fitnetil mesihid deccal ve euzi bike min fitnetil mehya vel memâd. Allahümme inni euzi bike minel me'zem vel meğram. Yani bu hiçbir dah kalmaz. Ama bütün hayatın, ölümün, kabirin, ahiretinin ihtiyaçlarını görmeye yeterlidir. Bütün ihtiyaçları görecek Allah'a en büyük sığınmadır. Ve namazın sonunda en kabul olan noktada selamdan önce. Tabi Rasul Ebu Beksutluk başka dua da var. Resulullah'tan de istedi bana bir dua öğret namazın içinde dua edeceğim. O ayrı. Tabi sünnet namazlarda, nafile namazlarda, teheccüd namazlarında bunlar yapılır. Orada daha çok rivayetler var ama bu farz namazlarda da yapılsın. Sünnet olarak zikrediliyor. Bunları merak edin. Heves edin, bir küp altın bulmaktan daha büyük kardır, dünya ve ahiret saadeti Allah'a duadadır, Kur'an'dadır, namazdadır, zikirdedir, ilimdedir, sohbettedir, kardeşim boşuna yaşama, bu dünyadan kazancını bir dekediğin, içtiğin, seyrettiğin, efendim evlendiğin sanma, bunlar fani geçici işlerdir, sonsuz hayat şu saatlerde öğrendiğin ve amel ettiklerine bağlı yahu, Birkaç günlük hayat ama sonsuz hayat buradan ya kazanılacak ya kaybedilecek. Sen niye filmlerle, dizilerle, romanlarla, maçlarla, kaçlarla uğraşıp da efendim namazımı nasıl doğru kılacağım, Allah'ımın istediği bir namazı nasıl kılacağım diye düşünmüyorsun ya. O Alaydar Efendi babamız, Efendi Hazretimizin üstadı, şeyhi, o büyük zat yüz küsur yaşlarında sabahlara kadar secdelerde, namazlarda da her namazı bitirdiğinde dizine vurarak ağlayarak Allah'ımın istediği gibi iki rekat namaz kılamadım halim ne olacak diye Hüngür hüngür ağlayan zatlar O veliler İmam Gazaliya'da Huşur sahiplerinin namazını beyan ediyor Ne namazlar kılmışlar da yine beceremedik demişler Biz bu namaza hiçbir vakit ayırmıyoruz ya Namazın ilmine vakit ayırmıyoruz Farzına, vacibine, sünnetine, müstahabine, edebine vakit ayırmıyoruz Evet bu çok önemli Bu duayı inşallah mutlaka yapmaya başlayın Yani ne olacak? Berat gecesinde kadar ezberlersiniz, Biraz tekrar edin, tekrar edin. Zaten Allahümenni'ye havuzübike, ve havuzübike kaç yerde onlar aynı. E, geri kalan birkaç kelime daha ezberlediniz mi, manasında bildiniz mi? Ne olursunuz biliyor musun? Köşe olursunuz köşe. Ahiret köşesini bir dönersiniz ki o karşınıza cennet çıkar. Ya Dünyada diyor İmam-ı Hazretleri, bir müstehap bilsen, müstehap Allah'ın sevdiği şey demek. Onun için canını versen azdır diyor ya çünkü Allah ne demek Allah senin canından ileri ya canının canına can veren Allah ya. Onun sevdiği şey ne demek senin canının canı olması lazım ya. Ruhuna ruh olması lazım. Yani diyor bir müstehabı yaparak Allah'ın sevgisini rızasını kazanmak ne demek biliyor musun diyor. Saksı parçası vererekten diyor e, kıymeti biçilmeyecek en değerli köşkleri sarayları almak demek diyor ya. Senin yaptığın için evet ne kadar kolay bir şey ama Allah ondan razı. Namazda Allah neleri seviyor Dersin başında konuştuğumuz gibi Allah muhafaza buyursun Kaç senedir namaz kılıyorum sanarak insana ölüm gelecek insana ahirete çıkacak Bir de bakacak ki Abdestten yanacak Kuru bırakmış orasını burasını <gülüyor> Cehennem ateşi Parmaklarınızın aralarına girmeden Siz parmaklarınızın aralarını Abdeste gusülde suyla hilallayın Tareti bozuk Kabir azabının çoğu idrar sıçratmaktan Efendim Ve tahareti düzgün yapamamaktandır Kabirde inim inim iniyor adamlar Bas bas bağırıyor Duyan yok Ya Onun için benim abdestim var Namazım var Hacim hocayım sanarsın da Sonra ahirette yanarsın Neden? Önem vermemekten ciddiye almamaktan Allah Teala bizi görüyor En ufak meseleleri Dünyamızla ilgili en ufak meseleleri Nasıl titizleniyoruz Nasıl düzgün yapmaya çalışıyoruz? Nasıl hesap kitap peşindeyiz? Kaç gün evvelden hazırlık uykumuz kaçıyor. Nedir bu la kayıtlık? Nedir bu lavalilik Allah'ın farzlarına karşı? Bunlar Allah'ın bize emirleri ya. Böyle rastgele olur mu? Ben öyle gördüm, böyle duydum olur mu ya? Bunlar inşallah yani ahirette Allah muhafaza hesaba katmadığımız şeyler başımıza çıkmadan Allah muhafaza buyursun. Namazın şu halini veremezsek yandık. Kabre inmez evvelu ma'iselhu İlk sorulacak namazdır. Fe Namazın hesabı düzgün verilir. Namazın guslü abdesti tahareti, şartları, farzları, vacipleri yerine getirilmiş, namazı tamam dendi ise diğer hiçbir ameli yani inceden inceye soruşturulmaz. Bütün amelleri düzgün kabul edilir. Şu kolaylığa bak. Ve infesedet fesedet Namazı bozuk çıktı, bütün amelleri bozuk çıktı. Fe insaluhat Namazı düzgün hesabı veren Kurtuldu iki cihan saadetlerdi Ebedi ahiretini kazandı bitti onun işi Ve infesede namazında bozukluk çıktı Allah muhafaza Mekrular yapmış Mevla'nın istemediği işler yapmış namazı doğru kılmamış Öyle bir zarara düştü ki trilyon kaybedenin öyle zararı yok Onun için biz ahirete bakalım şu anda ölçek mezara girsek ...gömülsek bize ne sorulacağını bakalım... ...oranın cevabını tedarik edelim... ...hazırlığını yapalım biz... ...öbür işlerden bize ne... ...kim ne olmuş... İlmi hal ne demek ya... ...seni ilgilendiren durumunun vaziyetini ilgilendiren... ...ilim demek ya... ...bu seni ilgilendiriyor kardeşim... ...sen seni ilgilendirmeyen... fuzuli işlerle uğraşıyorsun sabahlara kadar... ...seyrediyorsun, konuşuyorsun... ...okuyorsun, çiziyorsun, yazıyorsun... ...ömrün geçti bu yaşa geldin ya... ...bunlar seni ilgilendirmiyor... ...Allah sana bunları sormayacak... Tersten soracak, niye buna baktın, niye şunu dinledin, niye şuraya gittin Mala yani ne dünyana yarar, ne ahiretine yarar, her tarafına zarar, ne gereği var ya Allah sana akıl verdiyse akıllı bir insansın ya Hadi inanmıyorum diye hep lafımız yok, cehenneme kadar yolun var demek durumundayız Ama sen imanlı bir kişisin ya Sen inanıyorsun Allah var Celle Celaluhu, seni görüyor, gözetiyor İnallah yani âleyküm rakîbâ Allah, sizin üzerinize gözcü bulunmuştur Kim nasıl namaz kılıyor Mevla, görüyor Gizli nasıl kılıyor? Açık nasıl kılıyor? Milletin yanında nasıl kılıyor? Tena'da nasıl kılıyor? Guslülü nasıl alıyor? Kuryer bırakıyor mu? Abdesi nasıl alıyor? Taharet'i nasıl alıyor? Namazı şişirme mi yapıyor? Cık, Mevla bunları görüyor. Bu çok, çok yazık olur. Çok kötü olur. Hiç düzelmesi mümkün değil. Yanlış hesap, ahirete gidilen hesap daha düzelmez orada. Bu hesaplar burada düzelmesi kolay. Şimdiden tövbe edin. Bak İmam-ı Azam gibi insan ayak parmaklarını abdeste tabi hilallıyor. Ona şüphe yok. Fakat biliyorsunuz sol eliyle, sol elinin parmaklarıyla, sol elinin parmaklarıyla ayak parmakları hılallanıyor. Fakat onu yapıyor da bu elin parmağı, ayağın parmağının üstünden aşağı doğru mu çekilecek, altından yukarı doğru mu çekilecek hususunda bir hadis, bir rivayet görmemiş. Sonra bu hadis-i şerife, bu husustaki bir esere rastlıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol elinin parmağını Alttan yukarı doğru ayak parmağına hilallama yaptığını görünce ben bu zamana kadar bu müstehabı der. müstehab bu ya farz değil vacip değil. Yani sünnet denir tabi ama e, derece olarak sabit herkesin bildiği şekilde amel edilen bir sünnet olmadığında müstehab ve edep derecesine düşüyor. Kainatın efendisinin yani emrettiği şöyle yapın dediği üzerinde durduğu bir konu olmayınca müstehab derecesine düşüyor. Bu yüzden Koca İmam Ehvam Ebu Hanife Radıyallahu Anh 20 senelik namazı yeniden kılıyor. Öyle öyle abdest alarak. Ben bir müstahabı terk ederek kıldım diyor bu namazları. O zaman halbuki böyle bir durumda namazı yeniden kılmak gerekmez olsun. Müstahabı terk ettiğim için iade etmek yeniden müstahap olur diyor. Fazla namazdan göz mü çıkar diyor. Adamlara bak ya. Bize kalsa bu bunların aklı yok deriz ya. Delirmiş bu adam deriz ya. Onun için bir şey olamıyoruz, bir baltaya sap olamıyoruz. Kendimize gayrımız yok, ki, ne olsun. Onun için imam-ı azam oluyor, ümmetin kandili oluyor. Kıyamete kadar gelen ümmet, onun efendim amel ediyor, kıyamete kadar mezhebinin amilleri, salikleri kaybolmuyor değil mi? Bu iş böyle. Ve bizi Allah için seven, Allah için sohbetlere gelen, efendim şimdi sağ olsalardı bu mübarek ayda oruç tutacak, ibadet edecek, edecek kullardan, dostlardan, eşlerden, dostlardan, ahbab yarandan, ana baba, akriba-i vefat edenlerin ruhları için özellikle askerlerimizden devamlı şehit haberleri alınıyor, mayınlar patlatılıyor, bunlar bizi çok üzüyor. Allah Teala bu kanı durdursun, Allah Teala teröre fırsat vermesin, bütün güçlerini iptal etsin, imha etsin ve onlara destek olan bütün Yahudi Hristiyan birliğinin güçlerini de iptal eyleyerek Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Ezanımızı, Rabbim ezanımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin. Allah Teala bu vatanda cennet vatanı kazanmayı bize, ahiret yurdunu kazanmayı bize nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle bütün müminin müminatın özellikle de asker görevlilerimizden şehit olanların ruhları için birer Fatiha istiyoruz. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini ali eylesin. Ve bizleri de şehadet mertebesine ermiş dostlarının şefaatlerine ilhak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve ecma'yine ttayyibine ve selamün aleyhine nürseline ve elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet